Bismillahirrahmanirrahim. İnelhamdülillah, nehmaduhu, ve nesainuhu, ve nesafiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şürûr-i enfusuna ve min seyyâti amalina. Ve men yehdihillahu felâ mudillelah, ve men yudlul felâ hadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdihu ilâ şerîk <Sessizlik> alah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdihu ve rasûlüh. Ya ayuhallezine aminüttegullahi hakka tugatih. Ve la temutunne illâ ve yautum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لقوله غولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله رسله فقط فاذفرا أضيما إنما İnne astagal hadithi kelamullah ve khayral hediyah di Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle muhtesetin dalâne ve kulle dalânetin finnâr vebaat Sevgili kardeşlerim bugün Bukhari'den ilim kitabının son hadislerini okuyacağız İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren de abdest vudu diye geçen abdest vaplarına başlayacağız İlim kitabının son hadislerinden olmak üzere 103 numaralı hadisimiz İbn-i Mesud radiyallahu gelmekte. O dedi ki bir zaman ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'nin harabelerinin birisinde yürüyordum. O bir ara beraberinde bulunan bir hurma dalına, çubuğuna yaslanmıştı. Bu esnada Yahudilerden bir grup uğradı veya onlar Yahudilerden bir gruba uğradılar. Ve o Yahudi grubundan bir kısmı kendi kendi içerisinde konuşarak ona ruhtan sorun diye şeyler söyledi. Ebeniz Aleyhisselatü kastederek diğer bazısı ise yok sormayın çünkü aldığınız cevap sizin hoşunuza gitmeyebilir. Sizin hoşunuza gitmeyecek bazı şeyler söyleyebilir diye onların bu isteğine karşı geldiler. Ancak içlerinden o ilk isteği sorun diye ısrarla söyleyen birisi. Tekrar ise ısrar ederek muhakkak üzerine bunu soracağız. Ruh nedir? ruh hakkında bize bilgi versin diye soracağız dediler. Ve onların içerisinden bir adam kalktı ve dedi ki ey Ebu Kasım ruh nedir? Bunun üzerine Nebini Aleyhisselatü Vesselam sustu. Bir müddet sonra ben baktım ki ona kendisine vahiy indiğini düşündüm, gördüm ve bunun üzerine yanından kalktım dedi. Ondan vahiy inme hali gitti, kalktığı zaman, o normal haline döndüğü zaman, İsra suresindeki 85 numarının şu ayeti okudu. Bu ayette ne diyor Rabbimiz Azze ve Celle? Ve anil ruh kulir ruhu min emri rabbi ve mâ utu minel ölmü illâ Yani Allah Azze ve Celle o kişilerin sorduğu sorulara cevap saderinde sana ruh hakkında soruyorlar deki ki ruh Rabbimin işlerindendir Ve sizlere Onun hakkında çok az bir ilim Bilgi verilmiştir Ayeti indi İbn-i Aleyhisselatü Vesselam da Sorulan soruya cevap olarak bu ayeti Zikretti Onlara okudu tilavet etti Bu hadis ruhun hakikati hakkında Ruh hakkında bizim insanlık olarak Çok az bilgiye sahip olduğumuzun Yeterince delili Allah'u emanet anlaşılıyor Çünkü ruh hakkında insanlar kolay, kolay Doyurucu bilgi veremiyorlar ne tıp ne işte dini çevreler, İslami çevreler. Çünkü Allah azze ve celle'nin de beyan ettiği gibi ruh hakkında insanlara çok az bilgi verilmiştir. Ruh nahiyeti Allah azze ve celle'nin katındadır. Hakkında çok az bilgi verilen hususlardan birisi de ruhtur. Burada özellikle altı çizilmesi gereken bir mevzu olduğunu düşündüğüm hususu söyleyeceğim. Biz hep diyoruz ya hani hadisler de vahidir. Hadisler vahidir gerçekten. İşte Yahudilerin sorduğu soruya cevap olarak Allah Azze ve Celle bir ayetimdir. Ortaya çıkan olaylar neticesinde inen birçok ayet vardır. Ruh hakkındaki ayet ne için inmiştir? Ne müzayese öselenilmesi sorulan bir soru hakkında inmiştir. Hayız hakkında soru sormuştur. onun hakkında ayetler inmiştir. İlahır şu, onlara cevap satın Allah Azze ve Celle ayetlerin demiştir. Bazen de ayet yerine vahi ile Devrimiz Aleyhisselam diliyle ifade edilecek cevaplar vermiştir. Az önce bana cevaplar geldi, bunun böyle olduğunu söyledi, şöyle olduğunu söyledi demiştir. Her ne kadar bu da ayet ilaveti olsa da bu ayet bir olay ilmekte. dolayısıyla kendisinden sorulan sorunun cevabı salerinde inen bir vahidir. Öyleyse Devrimiz Aleyhisselam ile Allah Azze ve Celle arasındaki kontak hiç kaybolmamıştır. Onun konuşması hep Allah Azze ve Celle'nin kontrolündeydi yanlış konuştuğu zaman derhal düzeltirdi. Eksik konuştuğu zaman tamamlardı. Dolayısıyla İslam bu şekilde tamamlanmıştır bildiğiniz üzere. 104 no'lu hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte ki o şöyle der Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir binitin üzerinde peygamberimizin arkasında onun yol arkadaşıydı. Bu esnada Nebimiz aleyhisselatü vesselam ya Muaz bin Cebel diyerek ona seslendi. Muaz radıyallahu anh, da cevaben Lebbeyk ya Resulallah ve Sadeyk buyurdu. Yani buyur ey Allah'ın Resulü. Emrine amadeyim. Hazırım. Ne dersen hemen yaparım. Manasında bir kalıplaşmış sözdür bu. Sonra İsa Aleyhisselam tekrar ya Muaz diye seslendi. Ki muhatabının dikkatini iyice yoğunlaştırdı. Çekti kendisine. Muaz radıyallahu anh, tekrar Lebbeyk ya Resulallah ve Sadeyk dedi. Bu olay üç sefer tekrarladı. Üçüncüden sonra Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden kim varsa buna kalbiyle inanıp tasdik edecek şekilde kim varsa Allahu Teala onu ateşe haram kılmıştır diyerek muradını ifade etti. Muaz radiyallahu bunun üzerine Ya Resulallah insanlara bunu haber vereyim de sevinsinler mi? diye sorunca Aleyhisselatü Aleyhisselam o durumda onlara e, bu müjdeyi verirsen o zaman güvenirler de ameli terk ederler. Dedi de insanlara haber vermesini nehyetti, yasakladı. Bu hadis niye oldu peki? Diyor ki hadisin rabisi Muaz Radıyallahu Anh ölümü esnasında, ölmek üzereyken ilmi gizlemekten dolayı günah kazanmak kaygısıyla, bundan dolayı korku duyarak insanlara bu haberi duyurmuştur. Bu hadisi insanlara ilan etmiştir. Yoksa ebn Aleyhisselam'ın kendisine buyruğu üzere, kendisi ölüm düşeceğine düşünceye kadar bu müjdeli haberi insanlara amellerini terk etmesine, inancına güvenerek amellerini terk etmesine diye duyurmamıştır. kendisine gizlemiştir. Ancak insanların bilmesi gereken önemli mevzulardan hayati mevzulardan olduğu için de ilmi gizlemekle elde edilerek günahlıktan hay sahibi olmamak, ondan uzak durmak için bu hadisi ölüm döşeğindeyken söylemiştir. İlim kitabında gelmez sebebi bu hadisin ilmin bazı kısmının bir kısmının birilerinden gizlenerek birilerine vermek caizdir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Hades'in içerisindeki hükümden dolayı insanların aleyhine endişelendi ve insanlara duyurulmasını yasakladı, mehyetti ama bu hususta güvendiği birisine bu ilmi verdi. Muaz Radelah An'ın bu inanca yani kelime-i tevhid inancına güvenip dayanmayacağına, amelleri terk etmeyeceğini güvenerek, inanarak ona verdi bu ilmi. ama insanlardan emin olamadığı için bunu diğerlerinden gizledi. Demek ki ilim herkese her şeyin öğretilmesi gerekli olan bir kısım değil öğretilmesi gereken kısmı var. öğretmen gereken kısmı var. Herkesin her şeyi öğrenmesi mecburi değildir. 105 nul hadis Ümmü Seleme radıyallahu anh'a bu hadisin ilim kitabına geliş sebebi de ilim talebinde haya etmenin uygun oluşu, caiz oluşu. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a der ki bir gün Ümmü Süleym radıyallahu anh'a ki Enes radıyallahu anh'ın annesidir. Bir gün Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki ya Resulallah şüphesiz ki Allah hakkı açıklamaktan hayal etmez utanmaz. Bundan dolayı ben e, bu sorumu soruyorum. Bundan kastım başka bir şey değil, fesat değil o manada. Bir giriş yaptı. Öğrenmek istediği hayal edilmesi gereken bir durum var. Buna ön giriş yaptı ve devamında dedi ki eğer kadın ihtilam olursa yani cünüp olursa uykusunda ona gusül gerekir mi? diye sordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam cevaben eğer suyu görürse, yani kimisinden su gelirse o zaman gusül gerekir buyurdu. Onun yanında bulunan Ümmü Seleme Validemiz Radiyallahu Anh'a ise arkadaş Ümmü Süleym'in bu sorusundan dolayı hayattı de utandı ve yüzünü örttü. Utancından Sonra da ''Ya Resulallah, hiç kadın ihtilam olur mu?'' dedi. Elimiz Aleyhisselatü Vesselam da ''Evet, ey elleri toprağa batasınca olmasaydı onun çocuğu annesine nasıl benzeyecekti?'' dedi. ''Terebet yeminuk'' veya terbet yedeyik'' diye bir tabir var Avrakçada. Kısmen yarı şaka, yarı kınamak için, eleştirmek için söylenen bir tabirdir. Ellerin toprağa bulansın, yani yere düşesin ellerin toprağa bulansın manasına gelir. Demek ki birçok kadınımız bunu bilmiyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Kadınlar da rüyalarında ihtilam görürler. Bir erkeğin ihtilam olması gibi. Erkek nasıl ihtilam görür? Ee, rüyasında bir kısım şeyler geçer başından. O gerek hatırlar gerek hatırlamaz. Uyandığında iç çamaşırında bir ıslaklık veya kurumuş onun izi olur. Kadında da bu oluyormuş demek ki. Eğer kadında da böyle bir şey varsa, böyle bir şey olursa ve o suyu su, yani ıslaklık veya onun izi belli olursa bu durumda kadınla erkeğin ihtilal olması durumundaki guslü gibi kadınla gusletmesi gerekir. Bu su aynı zamanda çocuğun annesine babadan gelen su, su cihetiyle de babasına benzemesine sebep olan bir suymuş ki o su olmasaydı çocuk annesine nasıl benzerdi diyor. 106. oğlu hadisimiz Ali radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadisin İlim kitabına geliş sebebi ise kişinin öğrenmek istediği bir mevzuyu başka birisine sordurması da caizdir, vuku bulmuştur. Ali radiyallahu anh der ki ben meclisi çok gelen bir kişiydim, bir adamdım Ve aleyhissalatü vesselamın kızı da benim yanımda nikahımda olduğu için bir kısım şeyi soramadım. Hatta başka rivayetlerde geldiği üzere meziden dolayı gusletmek gerektiğini düşünerek artık sırtım kaşınmaya başlamıştı. Ben de Miktat bin Esved radıyallahu anha emrettim de Nebi Aleyhisselam'a bu durumu sormasını, onun hükmünü durumunu sormasını. O da Nebimiz Aleyhisselam'a bunu sordu. Ali radıyallahu anha bunu sordu. Cevaben Aleyhisselam bu durum başına gelen kişiyi abdest gerekir. Başka rivayette insan organını yıkaması gerekir ve abdest alması gerekir diye cevap verdi. Neticede Ali radıyallahu anha öğrenmek istemiş, öğrenmiş ve bir sıkıntısından kurtulmuş oldu. Mezi'den dolayı kusredilmeyeceğini öğrendi ve üstü terk etti. Mezi nedir? Meni nedir? Bir de wedi vardır. Meni biliyorsunuz erkeğin e, şehvete geldiği anlarda kendisinden boşalan, beyazımsı, koyu renkli akıntıdır. Çocuğun kendisine olduğu şeydir bu. Biliyorsunuz bu kadar bilgi verilmesi gerekiyor başka ortamda da yanlış almamanız için. Meni bu. Mezi ise... Kişinin şehvetin arttığı dönemlerde gene o organından gelen şeffaf renkte su gibi ancak biraz daha koyu Sudan biraz daha koyu Bir akıntıdır ki Ali Adana'da meziden bahsederken bundan bahsetmekte. Bu genelde yani kucaklaşmada, öpmede, benzer şeyler durumlarda olabilir veya kişinin gördüğü bir şeyden etkilenmesiyle de olabilir. Başına gelebilir. Bu durumda işte gusül gerekmez, abdest gerekir. Yani bu abdesti bozan bir durumdur. Mezi. Mezi gelir. Bir de vedi vardır ki vedi ise kişinin tuvalette küçük abdestin boşaltmasından sonra gelen en son bir şeydir. Her zaman gelmez bu nadir olur. Ne sidik diyebilirsin ne başka bir şey diyebilirsin. Renksiz bir, sıvı. Renksiz bir sıvıdır o. Buna da vedi denir. İşte vedi ve mezi dediğimiz bu şeyler geldiği durumda kişi namaz kılmak için mesela Kur'an okumak için abdest alması gerekiyor. Meni ise kişinin gusül abdest almasını gerektiren bir durumdur. Bu da herhangi bir engelden dolayı veya yanlış anlaşmaya sebebiyet verecek bir ortamdan dolayı kişinin öğrenmek istediği bir meseleyi bir başkalarının ağzıyla öğrenmesine, başkalarına sordurmasına cevap veren hadislerden birisidir. 107. oğlu hadisimiz Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuvadan gelmekte o dedi ki bir adam mescitte ayağa kalktı ve ya Resulallah, bize nereden tehlil getirmemizi yani ihramlıyken hac için veya umre için telbiye getirmemizi emredersin diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine halkı Medine tarafından gelenler Zulhleyfe bölgesinden itibaren telbiye getirirler Şam ehli Şam tarafından gelenler ve bölgesinden itibaren telbiye getirirler. Ve Necid dediğimiz Mekke Medine'nin Doğu tarafından gelenler ise Karın bölgesinden itibaren telbiye getirirler. i̇bn adılan Ömer dedi ki insanlardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen ehli ise Yemen tarafından gelenler ise yani güney tarafından gelenler onlara da gelen bölgesinden itibaren Kelbeye getirdiler diye iddia ettiler. Ancak ben bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve işitmedim. Ancak insanlardan bir kısmı bunu duymuşlar, böyle söylüyorlar. Ben de onların ağzıyla bunu söylüyorum dedi. Bu da mescid içerisinde elimin caiz olduğunun bir göstergesidir. Biliyorsunuz bazı mikat mahalli var. Burada mikat mahalleleri belirlenmiş. Yani ihramsız olarak geçişin yasak olduğu... Eğer geçinizse mutlaka dönülüp tekrar oradan... ihramı ı Gerilere, harem bölgesine doğru hareket edilmesi gereken noktalardır bu telbiye getirilen yerler. Noktaları tekrar söyleyelim. Medine istikametinden gelen insanlar... ...Zulhleyfe bölgesinden itibaren telbiye getirirler. Şam bölgesinden gelenler... ...Rühfe bölgesinden itibaren telbiye getirir. Necid dediğimiz Doğu istikametine gelenler... ...Karın bölgesinden itibaren telbiye getirir. Yemen tarafından, Güney'den gelenler ise yelemlen bölgesine itibaren yelemlen diye bölge var. Oradan itibaren telbeye gelir. 108 ve ilim kitabı hakkında okuyacağımız son hadisimiz ise Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelmekte gene. O da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmekte ki bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a ihrama giren kişinin ne giymesi gerektiği hakkında soru sordu. Bunun üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, İhrama giren kişi gömlek giyemez, sarık giyemez, pantolon ve iç don gibi bacağı giyilen tipte kıyafetler giyemez, bornoz diye geçen şapkalı kıyafetler giyemez. Aynı zamanda vers ve zaferanla boyanmış elbise giyemez, şayet iki tane terlik bulamazsa iki tane ayakkabı giyer. Ve ayakkabılar da şu topuk kemiklerinden aşağıya girecek şekilde arka tarafını keser, onu terliğe çevirir, buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisin ilim kitabına gelme sebebi sorulan sorunun daha fazlasıyla cevaplanması caizdir. Soran kişi elbiseleri sormuştu, Aleyhisselatü Vesselam ilaveten ayakkabıyı da söyledi. İhramlı kişi biliyorsunuz dikişsiz elbiseler giymek durumunda, dikiş olmayacak. Bunlar genelde bez parçası, çarşaf türü veya havlu türü kıyafetler olur. O bölgeye Rabbimiz size de nasip etsin gitmeyi. Bir kısım e, maddi durumu müsait olmayan halkın çarşaf giydiğini görürsünüz. Bildiğin çarşafı almış, sırtına geçirmiş beyaz çarşafı. Ona rida deniyor. Bir tane izar niyetini alt tarafını örtmüş, olmuş sana ihram. İşte ihrama giren kişi ne giyemez bunlar anlatıldı. Başını örtemez. Sarık, takke, şapka benzeri şeyler başına koyamaz ihrama giren kişi. Sonra iç çamaşırı giyemez. Sonra pantolon, pijama türü veya iç don türü bacağa geçirilen şeylerden giyemez. Hakeza bornoz tipi dediğimiz yani şapkalı kıyafetler de giyemez. Tek parça da olsa. Aynı zamanda kıyafeti vers ve zaferanla da boyanmış olamaz. Bunlar iki bitki. O bitkiden elde edilen boyalar sarımtalak renk bir oluyor. Bir de ayakkabı giyemez. Normal topuğu örtecek kadar ayakkabı giyemez. Ne yapacak? Terlik giyecek, sandalet giyecek veya yoksa imkanı ayakkabının arkasını kesecek. Ayakkabı terliğe çevirmiş olacak. Bunlar giyebilir başka bir şey. Giyemezler. Rida kişinin omuzlarını örttüğü, üst tarafını örttüğü kıyafettir. İzar ise belden aşağısını örttüğü kıyafettir. Hamamda nasıl uzun sarılırız? İşte bu ona Feştimal izar. Yani. Ona izar denir. Feştemalın sarılması gibi bir duruma izar denir. O izardır. Işte. İç çamaşırı yok. Çorap yok.